Arkadaşlar heva ehlinin yine kendileri için hüccet saydıkları e, bu eserlerden bir tanesi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhacirlerin fakirleri ile Allah'tan zafer isterdi diye bilinen haberdir. Yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhacirlerin fakirleri ile Allah'tan zafer isterdi birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in fiilini aktaran ümeyyeh sahabi değil tabidir tabinin sahabeyi atlayarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'den yaptığı rivayete mursel denir hadisçilerin cumhuruna göre mürsel olan rivayet zayıftır ve hüccet olmaz yani bu olayın ravilerinden bir tanesi ismi geçen Ümeyye'dir. Bu Ümeyye'de sahabe değildir. Tabi'idir. Tabi'inden olan bir kimse sahabeyi atlayarak direkt Resulullah aleyhisselatü vesselam'den e, rivayette bulunuyorsa bu hadise mürsel denir ve hadisçilerin cumhuruna göre de mürsel olan rivayet zayıftır. Onunla ihticaç edilmez. Ümeyye hakkında İbn Hibban şöyle demektedir. Mürseller rivayet etmiştir. Onun sahabe olduğunu, Mürseller rivayet etmiştir diyor Ümeyye hakkında. Onun sahabe olduğunu söyleyen mutlaka vehmetmiştir. İbni Abdülber de şöyle demektedir. Ümeyye bin Halid'in sahabi oluşu bence sahih değildir. Bunları aktaran İbni Hacer ardından kendi kanaatini de şöyle ifade etmekte. Bir topluluk onu sahabeden saymışlarsa da bu zehimdir. Bu Ümeyye'nin sahabeliği ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'i görmüşlüğü yoktur demekte bu nakilleri yaptıktan sonra i̇bn Hacer rahimehullah bunu e, isabede ifade etmiş. Ümeyye'nin sahabi olduğunu söyleyenlerden birisi de pardon sahabi olmadığını söyleyenlerden birisi de İbnül Carut'tur. Yine bunu nakleden i̇bn Carut'tan bunu nakleden i̇bn Hacer Tehzim isimli eserinde bunu ifade etmiştir. İkincisi hadis sahih bile olmuş olsa, hadis sahih bile olmuş olsa, hoşafçının ispatlamaya çalıştığı zat ile tevessüle değil, geçen birçok örnekte açıklandığı gibi, selefin uygulaya geldiği dua ile tevessüle delil olur. Tabi biliyorsunuz, hoşafçı bunu zat ile tevessüle hamletmeye çalışıyor, ancak bu zayıftır zaten. Mürsel olduğunu ifade ettik biz bu e, haberin. Ancak sahibi de olsa burada ve daha önceki örneklerinde gördüğümüz gibi selefin de uyguladığı şekliyle burada dua ile tevessüle delil olacağı görülebilir. Hadisi şerh eden münavi muhacirlerin fakirleri ile ibaresini açıklarken bu manayı ifade etmektedir. Münavi der ki, yani onlarla teyemmün ederek malı ve itibarları olmayan fakirlerin duaları ile. Zira hatırları kırık olduğu için duaları kabul edilmeye daha yakındır. Yani Münavi bunu şerh ederken diyor ki, buradan bizim anladığımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakirlerin sözlerinden muhacirlerin, fakirlerinin duası ile Allah'tan zafer isterdi. Ey burada dua ile tevessülü münavi e, sahih görmekte ve buraya dikkat çekmektedir. Bunu münavi seyizul kadirde ifade etmekte. Ayrıca Nesai'nin sahih bir senetle yaptığı şu rivayet bu mananın bizatihi Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından dile getirildiğini göstermek bakımından gayet önemlidir. Dikkat ediniz, Nesai sahih bir senetle bir rivayette bulunuyor, o da şu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta, Allah bu ümmete zayıflarıyla onların duaları, namazları ve ihlaslarıyla yardım eder. Dikkat ediniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Nesai'nin sünneninde 3178 nolu e, hadiste e, hadisi naklediyor ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Allah bu ümmete zayıflarıyla onların duaları dikkat edin yani bu zayıfların bu fakirlerin bu mustavafların duaları namazları ve ihlaslarıyla yardım eder. Bu hadis açıkça ortaya koymaktadır ki zayıflar ile hasıl olacak olan yardım zayıflıkları yanında namaz ve ihlaslarına binaen onların dualarıyla gerçekleşmektedir. Üçüncüsü, Hoşafçı sayfa 220'de diyor ki, Bakınız, yani, e, şimdi okuyacağım metin, e, Hoşafçı'nın, ifadeleri sayfa 220'de diyor ki Elbani diyor ki hadis zayıftır yani az önce Mürsel dediğimiz hadis için söylüyor bunu Ümeyye'nin rivayet ettiği Elbani diyor ki hadis zayıftır diyoruz ki yanlış söylüyor Teberani'nin iki isnadından biri Hafız Münziri ve Hafız Heysemi'ye göre sahihtir Feyzul Kadir'de bunları gördüğü halde okuyucuyu yanıltıyor sahih olan birinci isnadın sahihliğini gizliyor demekte hoşafçının sözleri burada bitiyor yani o diyor ki Elbani yanlış söylüyor Elbani bu hadisi zayıf diyor ancak Elbani yanlış söylüyor diyor çünkü Teberani'nin iki isnadından biri Hafız Münziri ve Hafız Heysemi'ye göre sahihtir diyor Feyzul Kadir'de bunları gördüğü halde okuyucuyu yanıltıyor diyor. Yani sözde Elbani, Rahimeullah, ee, bunun sahih olduğunu, Tebarani'nin iki isnadından biri, Hafız Münzil ve Hafız Heysemi'ye göre sahih olduğunu, Elbani, Feyzul Kadir'de bunları gördüğü halde sözde okuyucuyu yanıltıyormuş. Hoşaf şöyle diyor, sahih olan birinci isnadın sahihliğini gizliyor demekte. Tabarani'nin her iki isnadında da rivayetin sahibi sahabi olmayan Ümeyye'dir. Tabarani'nin her iki isnadında da rivayetin sahibi sahabi olmayan Ümeyye'dir. Dolayısıyla her iki isnad da mürseldir ve hadis ehline göre, hadis alimlerine göre müsnet, e, mürsel olan hadisler zayıf addedilirler. Münziri ve Heysemi'ye göre İsna'ın sahih olduğu iddiası ise, Hoşafçının ilim ehlinin tabirlerine nedenli ecnebi olduğunu yani nedenli yabancı olduğunu veya telbiz ve sahtekarlıkta yani aldatma ve sahtekarlıkta nedenli hünerli olduğunu gözler önüne sermektedir. Münavinin aktardığı münzir’inin ifadesi şöyledir. Ravileri sahihin ravileridir, ve hadis mürseldir. Acaba kim okuyucuyu yanıltıyor? Elbani Rahimahullah mı yoksa hoşafçı mı? Lütfen dikkat ediniz. Münavi'nin aktardığı müzirinin ifadesi, o Münziri'nin ifadesini aktarıyor Münavi ve diyor ki, Ravileri sahihin ravileridir ve hadis mürseldir. O halde mürsel olan hadisin durumuna bakmak gerekir, o da zayıftır. Heysen ise şöyle demektedir. Taberani iki ayrı isnatla rivayet etmiştir. İki isnattan birinin ricali sahihin ricalidir. Bitti. Ancak hadis mürseldir. Hadis mürseldir. Bir hadis hakkında ravileri sahihin ravileridir veya ricali sahihin ricalidir demek İsnat sahihtir demek şöyle dursun her zaman ravileri sikadır anlamına bile gelmez yani onun sahihin ravileri olmaları veya ricali sahihin ricalidir denmesi onlarla ilgili ravilerle ilgili e, isnat sahihtir demek şöyle dursun her zaman ravileri sikadır anlamına gelmemekte ifade edeceği yegane mana bu isnattaki ravilerin Buhari ve Müslim veya onlardan biri tarafından tahric edilmiş olduğudur. İfade edeceği yegane mana bu isnattaki ravilerin Buhari ve Müslim veya onlardan biri tarafından yani ya ikisi ya birisi tarafından tahric edilmiş olduğudur. Malum olduğu üzere onlardan biri tarafından rivayetine yer verilen her bir ravinin her halukarda sika olması da zaruri değildir. Her ikisinin de zayıf olan birçok ravinin rivayetine şevahit ve mutabaatta yer verdikleri zayıf ravilerden zayıf ravilerden makrun olarak rivayette bulundukları hatta birçok zayıf ravinin hadislerini seçerek intika ederek süzgeçten geçirdikten sonra bazı rivayetlerine yer verdikleri müftedi hadis talebeleri tarafından dahi bilinen bir şeydir. Bazı şeyhlerden yaptığı rivayetlerde sika olan bir takım raviler diğer bazı şeyhlerden yaptıkları rivayetlerde zayıf sayılmaktadırlar. Münziri ve Heysemi Ravileri veya ricali sahihin ravileri veya ricalidir demek yerine dikkat ediniz Münziri ve Heysemi ravileri veya ricali sahihin ravileri veya ricalidir demek yerine ravileri veya ricali sikadır demiş olsalardı bu dahi isnadı sahihtir demek anlamına gelmezdi bu bile isnadı sahihtir anlamına gelmezdi. Zira ravilerin sika oluşu isnadın sıhhatinin tek şartı değildir. Yani bir isnadın sahih olması için onun ravilerinin sika oluşu yeterli Değildir ve tek şart Değildir Bununla beraber Senedinin muttasıl olması Raviler arasında Kopukluk olmaması Isnadının şuzur, şuzur Ve illetten uzak olması Senedin sıhhatinin Diğer şart şartlarıdır En basit bir örnekle Ahmet İbni Hanbel'in Sufyan Es-Sevri'den onun da Said İbni Musayyeb'den onun da Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh'ten rivayet ettiği farz edilen bir hadisin isnadı hakkında ravilerinin tamamı sahihin ravileridir. Hepsi de sika ve imamdır diyebiliriz. Ancak bu isnad zayıftır. Dikkat ediniz, az önce ifade ettiğimiz, hani dedik ya, ravilerin sika olması, isnadın sıhhatinin tek şartı değildir. Bununla beraber senedinin muttasıl olması, yani e, rivayet zincirinde kopukluk olmaması, e, isnadının şuzuz ve illetten uzak olması, e, senedin sıhhatinin diğer şartlarıdır. Şu, vereceğimiz şu örnekte şu örnekte Ahmet İbni Hanbel'in süfyan es Sevri'den onun da Said İbni Müseyyep'ten onun da Ebu Bekir'e Sıddik rivayet ettiği farz edilen bir hadisin isnadı hakkında ravilerinin tamamı sahihin ravileridir hepsi de sika ve imamdır diyebiliriz ancak bu isnad zayıftır hepsi sika ancak ee, ancak e, isnad zayıftır. Çünkü İmam Ahmet Sevriye, Sevri İbnül Museyyebe, İbnül Museyyeb, Ebu Bekir radıyallahu anhâ yetişmemiştir. Ayrıca Münziri ve Heysemi Açıkça isnadı sahihtir demiş olsalardı dahi, daha önce de anlattığımız gibi bu bile hadis sahihtir anlamına gelmezdi. Zaten Münziri de bahsi geçen sözünün sonunda hadis mürseldir diyerek zayıf olduğunu belirtmeyi de ihmal etmemiştir. <Gülüyor> Heyseminin sözünün sonundaki ancak hadis mürseldir ifadesi ise sayfa 219'da Heysemiye nispet edilmesinin aksine münaviye aittir. Bütün bu anlattıklarımızı hoşafçı olmasa da Elbani Rahimahullah bildiği için Feyzul Kadir'de elbette ki gördüğü bu sözler, onun dediğinin aksine herhangi bir şey ifade etmemektedir. Ortada gizlenmesi gereken ne münziriye ne heysemiye göre sahih bir isnad vardır. Dolayısıyla bilerek veya bilmeyerek okuyucuyu yanıltan Elbani değil, hoşafçının ta kendisidir. Üstelik, İbn Abdülber'in hadisin mürsel ve zayıf olduğuyla ilgili kanaatini ve Zehebin'in hadise mürsel hükmü verdiğini sayfa 220'de kendisi de nakletmektedir. yani hoşafçının kendisi de bunu söylemektedir. dördüncüsü sayfa 220'de diyor ki hoşafçı bütün rivayetler Ümeyye'ye dayanıyormuş dayansın ne olmuş o İbni Asakir'in de dediği gibi sika yani sağlam bir tabidir dikkat ediniz bu adamın sözlerine dikkat ediniz Allah'u Ekber sayfa 220'de diyor ki bütün rivayetler Ümeyye'ye dayanıyormuş dayansın ne olmuş o İbni Asakir'in de dediği gibi Sika yani sağlam bir tabiidir. sayfa 221'de diyor ki onun ağırlıklı görüşüne göre sahabi değil de tabi oluşunun alimlerin çoğunluğuna göre bir zararı yoktur ve yine devam ediyor, Hoşafçı, Diyor ki, Hoşafçı devamla diyor ki, Onun ağırlıklı görüşüne göre sahabi değil de, Ağırlıklı görüşe göre demek istiyor herhalde, Ağırlıklı görüşe göre, Sahabi değil de tabi oluşunun, Alimlerin çoğunluğuna göre bir zararı yoktur. Biz demin açıkladık zaten, Yani, Eee, rivayette bulunan kişinin tabi'in olmasıyla sahabe olması arasındaki farkı ve tabii iken rivayette bulunan kişiyi sahabeyi atlamış direkt Resulullah aleyhisselatü vesselam'den rivayette bulunuyorsa hadis alimlerince bu hadis mürseldir ve mürsel olan hadis de zayıftır. Ancak o diyor ki alimlerin çoğuna göre diyor onun tabi olmasının hiçbir zararı yoktur. Ve devam ediyor diyor ki bir rivayetin mürsel olması Dikkat ediniz kendisi itiraf ediyor şimdiden mürsel olduğunu. Bir rivayetin mürsel olması Hanefi, Maliki ve Hanbeli alimlerine göre zayıflık sebebi değildir diyor. Allahu Ekber. Dikkat ediniz bu adama sormak istiyorum hadis ilmini nereden aldın sen? Sen kimden öğrendin yani kimi takip ediyorsun veya efendim hadis usulünde veya hadisleri alırken Allah alem iyi takip ediyor öyle anlaşılıyor ee, yani bu ile ilgili veya efendim e, yanıtma ile ilgili takip ettikleri yol e, Allah-u Alem seleflerine bakınca onların da aynı şeyi yaptığını görmekteyiz. Burada diyor ki bir rivayetin mürsel olması Hanefi, Maliki ve Hanbeli alimlerine göre zayıflık sebebi değildir. İbn-i Celil bu hususun şafiye gelinceye kadar alimlerce ittifak edilen bir husus olduğunu söylemiştir. Bunlar Hoşafçı'nın sözleri ve devamla diyor ki şu halde Taberani'nin birinci isnadı alimlerin çoğuna göre sahihtir demekte. Yani diyor ki yani diyor e, ağırlıklı görüşe diyor e, efendim e, rivayette bulunanın Sahabe değil de tabi olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Zaten mürsel olan bir rivayetin mürsel olmasının Hanefi, Maliki ve Hanbeli alimlerine göre zayıflık sebebi değildir diyor. i̇bn Cerir bu hususun şafiye gelinceye kadar alimlerce ittifak edilen bir husus olduğunu söylemiştir diyor. Ve devamla şu halde Tabarani'nin birinci isnadı alimlerin çoğuna göre sahihtir demekte. Bütün rivayetlerin sahabi olmayan Ümeyye'ye dayanıyor olması bu rivayete mürsel denilmesi anlamına gelmektedir diyoruz. Üstelik Ümeyye'nin sika oluşu konunun boyutunu değiştirmez. Yani biz diyoruz ki Ümeyye sika olabilir ancak sika olması onun sika olması bunun bunu zayıf olmaktan çıkarmıyor bu Mürsel hadislerle ilgili genel bir kanaat var, ee, onun da zayıf olduğudur. Veya bir, e, bir hadisin sahih olması için aranan tek şart ravisinin sika olması değildir. Az önce Ahmet İbni Hanbel'den Ebu Bekir'e kadar giden rivayet zincirini aktarırken verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Hadis rivayetiyle ilgili bir meselede ise esas itibara alınması gereken fıkıhçıların veya usulcülerin değil, elbette ki hadisçilerin söylediği söz olmalıdır. Dikkat ediniz, demin dedi ya, bir rivayetin mürsel olması Hanefi, Maliki ve Hanbeli alimlerine göre zayıflık sebebi değildir. Şimdi biz fıkhi bir meseleyi mi konuşuyoruz yoksa hadisçileri ilgilendiren bir meseleyi mi konuşuyoruz? O yüzden biz diyoruz ki e, hadis rivayetiyle ilgili bir mesele, meselede esas alınacak şey fakıhçıların veya usulcülerin değil elbette ki hadisçilerin söylediği önemli olmalıdır. Öyleyse mürsel ile alakalı hadisçilerin sözlerine bir bakmak konunun açıklık kazanmasında sınırsız faydalı olacaktır. İmam-ı Müslim sahihin mukaddimesinde Kısmn dilinden ikrar ederek şöyle aktarmaktadır. Hasmın dilinden ikrar ederek şöyle aktarmaktadır. Rivayetler içinde mürsel olanlar bizim ve hadis ilmi ehlin'in sözlerinin aslında hüccet değildir. Dikkat ediniz, İmam Müslim sahile yaptığı de diyor ki rivayetler içinde mürsel olanlar bizim ve hadis ilmi meahlinin sözlerinin aslında hüccet değildir diyor Müslim mukaddimesinde. Tirmiz ise şöyle demekte: Hadis eğer mürsel ise hadis ehlinin çoğunluğuna göre sahih değildir. Onların birçoğu mürseli zayıf saymışlardır. Tirmiz'in sahih değildir ibaresini İbnü Recep bundan kastettiği şey hüccet olmayacağıdır diyerek açıklamaktadır. İbni Recep, Tirmizi'nin bu sözünü, sahih değildir sözünü, e, yani hüccet olmayacağı, yani mürsel olan hadisin hüccet olmayacağı şeklinde açıklamaktadır. İbni Recep, İlel'de bu şekilde ifade etmektedir. Hakim der ki, mürseller, Hicaz fukahasından ehli hadis topluluğuna göre vahiy olup ihticaç edilmez. Yani diyor ki Hicaz fukahasından ehli hadis topluluğuna göre diyor mürseller vahiy olup ihticaç edilmez yani hüccet olmazlar vahiy yani zayıftan daha aşağı durumdadırlar diyor e, hakim. Hatib el-Baghdadi, mürsellerin reddedileceğinin ve onlarla hüccet getirilemeyeceğinin, hadis hafızlarından olan imamların çoğunun görüşü olduğunu ifade ettikten sonra şöyle demektedir. Bizim tercihimiz de, mürsellerle amel etmenin farziyetinin düştüğü ve mürselin makbul olmadığı yönündedir. Hatib el-Baghdadi, mürselin mü, e, e, Diyor ki bizim tercihimize göre mürsellerle amel etmenin farziyetinin düştüğü yani onlarla amel edilmez, onlarla ihticac edilmez, hüccet olmazlar ve mürselin makbul olmadığı yönündedir. Hadip el-Baghdadi bunu kifayede söylemiş 387 sayfede. Mürselin reddedilmesiyle ilgili kanaati, hadis ashabı topluluğuna ve diğerlerine nispet eden İbni Abdilber ardından şöyle söylemektedir. Bildiğim kadarıyla bütün beldelerdeki sa fıkıh ehli ve hadis ashabı topluluğuna göre rivayetteki kopukluk onunla amel etmenin vücubiyetine engel bir illettir. Kopukluk ne? Yani buradaki kopukluk biliyorsunuz tabiinden birisi sahabe, sahabeye dayandırmadan direkt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den rivayette bulunması... Bir kopukluktur ve böylelikle bu hadis mürsel olarak tanımlanır ve bu da zayıftır veya az önce ifade ettiğimiz gibi vahiydir. Yani zayıftan daha aşağıdadır ve bu da diyor onunla amel etmenin vücubiyetine engel bir sebeptir demekte i̇bn Abdilber Abdülber. i̇bn Abdülber temhitte bunu ifade etmiş birinci ciltte. Mürselin zayıf hadis hükmünde olduğunu belirten İbnus Salah ardından şöyle der: Hafız hadis hafızlarının ve eser tenkitçilerinin, cumhurunun görüşlerinin yerleştiği mezhep, belirttiğimiz şekilde Mürselin hüccet olmaktan düşüp zayıf olduğuna hükmetmektedir. Hükmetmektedir. İbnus Salah Mukaddimesinde bunu ifade etmiş. Nevevi de bize ve muhaddislerin cumhuruna göre mürsel hüccet olmaz ve mürsel muhaddislerin cumhuruna göre zayıf hadistir demektedir. ala mürsel hadisi reddetmenin hadis ehlinin cumhurunun veya tamamının kanaati olduğunu belirttikten sonra dikkat ediniz. Cumhurunun veya tamamının kanaati olduğunu belirttikten sonra Mürsel'i kabul etmeyenler arasında şu isimleri zikretmektedir. Abdurrahman bin Mehdi, Yahya bin Said, e, El-Kattan, Ali İbnül Medini, Yahya bin Ma'in, e, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesa'i, Darqutni, Hakim, Hatib, El-Baghdadi. Bunları Mürsel hadisi zikret, e, kabul etmeyenler arasında yani zayıf görenler e, olarak bu isimleri saymaktadır. Hala İbnu Cemi'ut e, Cemi Tahsil isimli eserinde ifade etmiş. Ebu Hatim razi Ebu Zura Errazi ve İbni Ebu Hatim'de Mürsel'in reddedileceğini açıkça söyleyenlerdendir. Sahabe Mürselleri dışındaki Mürsellerin mutlak olarak reddedilmesinin hadis imamlarının uygulaması olduğunu İbn Hacer de ifade etmektedir. Sahabe mürselleri dışındaki mürsellerin mutlak olarak reddedilmesinin hadis imamlarının uygulaması olduğunu İbn Hacer de ifade etmektedir. Yani hemen hemen bütün mustalah kitapları mürselin zayıf olduğunu ve hüccet olmayacağını Hadisçilerin cumhuruna veya büyük çoğunluğuna ya da tamamına nispet etmektedir. Yani bu hadisin sahabi olmayan Ümeyye'ye dayanıyor olması da onun mürsel olduğunu, mürsel oluşu da konunun mutahassısı olan bilginlere göre zayıf olduğunu ve hüccet olmayacağını gösterir. <gülüyor> Hoşafçının medet umduğu Şafi'den önceki icma iddiasını hani demin saydı işte Hamberiler dedi, Malikiler dedi, Şafi'ler hatta Şafi'ye kadar dedi. Hoşafçının medet umduğu Şafi'den önceki icma iddiasını İbni Cerir'den aktaran İbni Abdilber'in kendisi bu iddianın zayıflığına işaret ederek Taberi'nin iddia ettiğine göre ibaresiyle aktarmaktadır. Yani İbni Cerir bunu söylerken, kendisi iddia etmemekte, bunu aktarırken de İbn-i Abdilber'in kendisine dayandırarak ve demektedir ki İbn-i kendisi bu iddianın zayıflığına işaret ederek tabar Tabari'nin iddia ettiğine göre ibaresiyle aktarmaktadır. İbn-i Abdilber Temhid isimli eserde. Zaten hadisçiler de bu iddiayı reddetmişlerdir. Ayrıca Said ibnü'l-Müseyyeb, Zuhri ve onlar dışında tabiinden başkalarından da mürseli reddettikleri naklolunmuştur. Bu söylediğim bu ifadeler İbn Hacer'in Nuket Zerkâşinin nüket, yine sahabinin Fethül Mugis, yine hakinin medhal, Begavi'nin şerhü sünne, İbni Esir'in cemiyoz usur, İbni Hacer'in nüketinde ifade edilmektedir. Eğer hoşapçının dediği gibi, bu isnad alimlerin çoğunluğuna göre sahihtir demek doğru ise şöyle söylemek de doğru olmalıdır. Bu isnad alimlerin çoğunluğuna göre sahihtir demek, doğru ise şöyle söylemek de doğru olmalıdır. Bu hadis Buhariye, Müslime, Tirmiziye, Nesaiye, İbn Mehdiye, Yahya bin Said el-Kattana, İbn Mediniye, İbni Maine, Ebu Hatime, Ebu Zura'ya, İbni Ebu Hatime, Darakutniye, Hakime, Beyhakiye, Hatibel Begdadiye, İbn Abdilbere, Neveviye, Hasılı. Hadisçilerin cumhuruna veya büyük çoğunluğuna ya da tamamına göre zayıftır, reddedilir ve hüccet olamaz. Beşincisi, sayfa 219'da, Elbani'nin Münaviyi referans göstererek, sahih olması halinde dahi, hadisin fakirlerin duasıyla tarzında anlaşılması gerektiğini söylediğini, dikkat ediniz, sayfa 219'da, Elbani'nin Münaviyi referans göstererek, demin dedik münavi bunu fakirlerin duası olarak, efendim şerh etmekte münaviyi referans göstererek Elbani sahih olması halinde dahi hadisin fakirlerin duasıyla tarzında anlaşılması gerektiğini söylediğini ancak cah ve teyemmün teberrük lafızlarını kullanmamak için Elbani'nin münavinin sözünü eksik aktardığını ifade etmektedir. Bununla okuyucuya Elbani'nin ve Selefilerin cah ve teberrük lafızlarından rahatsızlık duyduklarını, bunları zikretmenin işlerine gelmediğini ima etmektedir. Eğer münavi Elbani'nin kullanmak istemediği, yani örnek olarak Elbani'nin kullanmak istemediği birinci sözcük olan cah ile Allah'tan fakirlerin cahı ile isten, istendiğine dair bir yorum getirmiş olsaydı, hoşafçının bu it, e, ithamının en azından bir anlamı olurdu. Yani münavinin kendisi cah ifadesini kullanmamış ki Elbani Rahimahullah cah ifadesini kullansın. Eğer münavi bunu kullanmış olsaydı ve e, Elbani Rahimahullah da bunu gizlemiş olsaydı, ...belki hoşafçının bu çırpınışlarının bir anlamı olabilirdi. Halbuki münavi, cah sözcüğünü fakirleri vasfederken malları ve cahları itibarları olmayanlar şeklinde kullanmaktadır. Yani münavinin ifadesindeki cah, hoşafçının vehmettirmeye çalıştığı gibi Allah'tan hürmetine istendiği ispat edilen değil kulların nezdinde olduğu nef yedilen cahtır. Ayrıca münavinin sözünün bununla ilgili olmaması bir kenara, enbiyanın, evliyanın ve salihlerin Allah katında cahları, yani itibar, makam ve mevkilerinin olduğu, elbani dahil bütün ehl sünnetçe müsellem olan konulardandır. Yani, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer Enbiya ve Evliya'nın Allah katında Cah'larının makam, mevki ve itibarlarının olduğunu inkar etmediğine vurgu yapan Elbani, Elbani Rahimahullah bunu Tevessül isimli kitabının 76. sayfasında zaten ifade ediyor. Hem de fakirlerin insanlar nezdinde itibarları olmamasını anlatan Cah kelimesinden neden rahatsız olsun. Yani e, biz de bilmekte ve Resulullah ve Vesselam'da bilmekteydi ki enbiyanın, evliyanın yani biz burada e, evliyadan kastımız tabii ki gerçek manada Kur'an ve sünnet üzere Rabbani e, menhec üzere olan kimseleri kastederek bunların Allah katında gerçekten bir değeri olduğunu e, ifade etmekteyiz. Ancak fakirlerin cahına gelince de bunların İnsanlar yanında, insanlar yanında e, kıymetleri o olmadığı halde ancak Allah katında olabileceği yani ihlaslarıyla ve salih amelleriyle olabileceği zaten bilinmekte ve münavi bu ifadeyi kullanmadığından ya da Elbani rahimahullah bu kelimeyi kullanmaktan niçin rahatsız olsun? Hoşafçıya göre Elbani'nin kullanmak istemediği diğer sözcük de Kendisinin iki kere tekrarladığı teberrük lafzıdır. İki kere kullandığı yani sözde hoşafçıya göre Elbani'nin kullanmaktan kaçındığı diğer bir sözcük ee, teberrüktür. Teberrük Teberrük lafzıdır. <gülüyor> Hoşafçı dönüp bakma zahmetine katlandı mı bilmiyoruz. Ama münavinin ifadesinde onun iki kere tekrar ettiği teberrük lafzı değil, teyemmün lafzı geçmektedir. Teyemmün Arapça'da teşaumun uğursuzluğun zıddı manasındadır. Bazı Arapça Türkçe sözlüklerde uğurluluk anlamı verilmişse de bu bizce hem şer'i hem de lugavi olarak teyemmün nafzını doğru karşılamamaktadır. Kamuslarda denildiğine göre, filanca bir şey ile teyemmün etti demek, onun bereketini umdu anlamına gelmektedir. Teberrük de tevessül gibi müşterek hale getirilmiş ifadelerdendir. Teberrük de tevessül gibi müşterek hale getirilmiş ifadelerdendir. Meşru olan şekilleri olduğu gibi gayrı meşru olan şekilleri de vardır. Dolayısıyla şer'i bir lafız olan teberrükü kullanmak ehli sünnetten hiç kimseyi kocumdurmaz. Münavinin kullandığı onlarla teyemmün ederek ifadesi onlarla teberrük ederek demek bile olsa bu onların dualarının hayrını umarak demek olur ki Elbani bunu gizlemeye neden gerek duysun? İşte Münavi'nin tam ibaresi. Bakınız Münavi ne şekilde ifade ediyor? Az önceki e, mürsel olan hadise dayandırarak ona şerh ederken Münavi diyor ki onlarla teyemmün ederek malı ve cahı itibarı olmayan fakirlerin duası ile malı vecahı yani itibarı olmayan fakirlerin duası ile zira hatırları kırık olduğu için duaları kabul edilmeye daha yakındır demekte münavi Feyzul Kadir'de 6. sayfa 223'te Allah bu ümmete zayıflarıyla onların duaları namazları ve ihlaslarıyla yardım eder hadisiyle alakalı Elbani'ye şöyle cevap vermektedir. Yine cevap veriyor hoşafçı kendince. Sayfa 223'te diyor ki, Biz de Elbani'ye diyoruz ki, Bir Nesai'nin hadisinin doğru tercümesi şöyledir. Sanki hadisi Türkçe'ye Elbani tercüme etmiş. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. Dikkat ediyor musunuz? Sayfa 223'te, Diyor ki bu hoşafçı, Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri isimli eserinde diyor ki, Allah bu ümmete zayıflarıyla, onların duaları, namazları ve ihlaslarıyla yardım eder. Az önce bu hadisi nakletmiştik sahih bir e, isnadla. E, Elbani'ye cevap veriyor sözde. E, diyor ki, bu hadisle alakalı şöyle cevap veriyor. Biz de Elbani'ye diyoruz ki, Nesai'nin hadisinin doğru tercümesi şöyledir. Sanki hadisi Türkçe'ye Elbani çevirmiş gibi. La havle ve la kuvvete illa billah. Diyor ki iki, dualarıyla, namazlarıyla ve ihlaslarıyla sözü zayıflarıyla ifadesinden sonra gelmiş olup atfı beyan yoluyla yapılan bir açıklamadır ki ravi tarafından olma ihtimali vardır. Dolayısıyla Ravinin bir anlayışıdır. Yine onun iddiası bu. Dikkat edin diyor ki, dualarıyla, namazlarıyla ve ihlaslarıyla sözü zayıflarıyla ifadesinden sonra gelmiştir. Yani önce zayıflarıyla, sonra dualarıyla, namazlarıyla ve ihlaslarıyla diye gelmekte. Dolayısıyla diyor, at beyan yoluyla yapılan bir açıklamadır ki, ravi tarafından olma ihtimali vardır. Dolayısıyla ravinin bir anlayışı olabilir diyor. Hoşafçı. Hoşafçı belli ki aleyhine olan rivayetleri reddetmede İmamı Kevseri'nin ayak oyunlarından etkilenmiş, onu da bu denli ölçüsüz yapmaya çalışıyor. Yani diyor ki, ey okuyucu, hadislerde atı beyan yoluyla gelen bütün açıklamaların Ravi tarafından olma ihtimali vardır. Ötesi bu ihtimale binaen bu açıklamalar ihtimal bile olmaksızın Rabi'nin anlayışıdır. Eğer sen de sahih hadislerde hevana uymayan at ve beyan yoluyla yapılmış açıklamalar görürsen, aldırma demeye getirmektedir. Eğer böyle ihtimalle oluyorsa hoşafçıya soralım. Sahabi olmadığı yani Nebi aleyhissalatü vesselam'ı görmediği halde onun sözünü bile değil bir uygulamasını aktaran Ümeyye bu uygulamayı kim olduğunu bilmediğimiz bir başkasının anlayışı olarak aktarmıyor mu? Biz de kendisine soruyoruz. Kendisi bir usul belirliyor. Biz de kendisinin usulüyle ona soruyoruz. Yani e, demin bahsi geçen Ümeyye sahabi olmadığı halde, aleyhissalatü vesselam'ı görmediği halde değil onun sözünü, bir uygulamasını aktarıyor. O halde bu uygulamayı kim olduğunu bilmediğimiz bir başkasının anlayışı olarak aktarmış olmuyor mu? Yani değil birkaç kelimesi, tamamı kim olduğunu bilmediğimiz Rabi'nin duyduğu bir sözü değil, gördüğü bir olayı kendi anladığı gibi tabir etmesi değil midir? Dahası bu yönde hiçbir uygulamaya şahit bile olmayan Ümeyye'nin kendisine kim tarafından anlatıldığını bilmediğimiz bazı uygulamaları böyle anlayıp rivayet etme ihtimali yok mudur? Bu ihtimaller Hoşafçı'nın iddia ettiği ihtimalden daha kuvvetli değil midir? O farkında olmasa da ileri sürdüğü bu acayip usul aslında Ümeyye hadisiyle ortaya koymaya çalıştığı her şeyi hem de temelinden çökermek, çökertmektedir. Yani bu ortaya koyduğu acayip usul, aslında Ümeyye hadisiyle ortaya koymaya çalıştığı her şeyi hem de temelinden çökertmektedir. Yani kendi kendine aslında reddiye veriyor bu şahıs. Allah'a akbar. Çünkü biliyorsunuz bunların Mantığı şudur yani işine geleni alıp işine geleni almamaları. Yani az önceki şeyde ifade ettiğimiz gibi sözde Elbaniye cevap veriyor. Ve diyor ki az önceki o e, geçen hadiste, e, Nesai'de geçen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Allah bu ümmete zayıflarıyla onların duaları, namazları ve ihlaslarıyla yardım eder hadisini. Dikkat ediyor musunuz ne diyor Elbaniye reddiye vermek için? Diyor ki e, burada diyor e, zayıflarıyla ifadesi önce gelmiş dualarıyla namazlarıyla ve ihlaslarıyla sözü ise sonra gelmiş olup atsı beyan yoluyla yapılan bir açıklamadır ki ravi tarafından olma ihtimali vardır. Yani onlar ravinin kendisi tarafından eklenmiş şeyler olabilir diyerek böyle hevasına uyan bir yol Tutmakta. Zaten bunlara heva ehli dememizin sebebi de budur. Yani e, delili istedikleri gibi hevalarına uygun bir şekilde evirip çevirmeleri e, ayette de ifade edildiği gibi ve yettebi'une ille zan ve mâ tehvel enfusuh. Onlar zanna ve nefislerinin hevasına uymaktadır demekte. <gülüyor> <gülüyor> Ve diyor ki yine, diyelim ki dualarıyla tevessül oldu. Bakınız yine iddia ediyor. Ondan bir metin okuyacağım size. Diyelim ki dualarıyla tevessül oldu. Yani ey zayıflar, bizim için dua edin demek olsun. Zaten bunu inkar eden yok. yanamazlarıyla namazlarıyla ve ihlaslarıyla dua nasıl oldu? Dikkat ediniz. Yani diyor ki hadi diyelim ki dualarıyla tevessül bu. Yani ey zayıflar bizim için dua edin demek olsun. Zaten bunu inkar eden yok. Ya namazlarıyla ve ihlaslarıyla dua nasıl oldu? Deyip bir de e, soru işareti koyuyor yanına. Bir namaz kılında da Allah bize yardım etsin. Veya Allah'ım şu zayıfların namazlarıyla bize yağmur ver. Veya ey zayıflar bize şu kadar ihlas verin de Allah bize yardım etsin. Veya ey Allah'ım zayıfların şu miktar... İhlası ile yardım edildiğimi de, e, iddia ediliyor. Subhanallah ne akıl diye de sormuş. Subhanallah ne akıl demiş. Dikkat ediyor musunuz nasıl bir anlayış? <gülüyor> Burada Orhan Kurugöllü hoca e, güzel bir ifade kullanmış. Ben de buna gerçekten ihtiyaç duydum. Bu metni okuduktan sonra diyoruz ki Öncelikle okuyucudan, ey dinleyiciden özür diliyoruz. Bunca söz israfıyla yapılan böylesi ucuz ve adi bir polemiği, hevanın insanı ne hallere soktuğu görülüp ibret alınsın, Allah'tan selamet ve afiyet dilenmeye devam edilsin maksadıyla aktardık. Namaz ve ihlasıyla dua nasıl olmuş? Namaz ve ihlasıyla dua nasıl olmuş? Yani şunu demeye getiriyor hoşafçı. Diyor ki, hadi diyor siz hadisi kabul ediyorsunuz, bu sahih hadisi, Tirmizi'deki e, Nesai'de geçen bu hadisi. O zaman orada şöyle geçmekte, o hadiste şöyle geçmekte, işte o zayıfların duasıyla, namazlarıyla, ihlasıyla. Tamam diyor duayı anladık, o zaman diyor şeye nasıl bir anlam vereceksiniz, namaz ve ihlasa nasıl bir anlam vereceksiniz bunu demeye getiriyor yani. allah Ekber. Diyor ki namaz ve ihlasıyla dua nasıl olmuş diyor. Birkaç satır aşağıda kendisinin de söylediği gibi zatların duasıyla zatların duasıyla tevessül etmek demek hakikatte onlardaki namaz ihlas ve benzeri salih ameller sebebiyledir. Dikkat edin bu sözler hoşafçıya ait. Diyor ki Birkaç satır aşağıda diyor ki zatlarla tevessül etmek demek hakikatte onlardaki namaz, ihlas ve benzeri salih ameller sebebiyledir. Niçin orada böyle bir soru sormuyor? Yani namaz ve ihlasları duaya konu olacak tevessül malzemesi değil zayıflıklarında olduğu gibi duanın neden kabule daha layık olduğunun gerekçeleridir. Eğer ey zayıflar bizim için dua edin demek sizin de kabul ettiğiniz bir şeyse diğer suretlerde namaz ve ihlas zayıfların yerine konur duanın değil. Ey namaz kılanlar ey ihlas sahipleri bizim için dua edin demek gibi zira zayıflık gibi namaz ve ihlas da duanın kabule şayan olmasına etkendir. Abbas Radiyallahu Anh, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın amcası, Yezid İbnü'l-Esved'in salih ve hayırlı bir kimse olması gibi. Peki amcalıkla teveccül nasıl oldu? Su Ali'ne: "Ey Abbas, peygambere şu kadar amcalık yap da Allah bize yağmur versin." Cevabı ihtimal olarak sayılamayacağı gibi "Ey Allah'ım, Yezid'in şu miktar salah ve hayrı ile bize yağmur ver." sözü İhtimaller arasında varit olmayacağı gibi Hoşafçı'nın irad ettiği ihtimallerin hiçbirinde varit değildir. Zayıflık da, namaz da, ihlas da, peygambere olan amcalık da, salah ve hayırda sadece duanın kabulünün evla oluşuna birer gerekçedir. Hoşafçı'nın bunca gayret arasında muvaffak olduğu tek cümle şudur Subhanallah ne akıl hani böyle bir söz kullanmıştı gerçekten bir tek muvaffak olduğu bir tek cümle var o da bu Subhanallah ne akıl yedincisi sayfa 223'te şöyle diyor Hudu ve huşu sahibi gençleriniz otlayan hayvanlarınız beli bükülmüş ihtiyarlarınız emzikteki yavrularınız olmasaydı üzerinize azabı ilahi gökten boşanırcasına dökülürdü. Şeklindeki rivayeti aktaran Hoşafçı 321 nolu dipnotta rivayeti Şevkani'nin Neylül Eftar'ının 17. cildine azvederek hadisleri tahriş etmedeki çap ve müstevasını gözler önüne sermektedir. Neylül Eftar, müsnet bir hadis kitabı olmadığı gibi Mecdi İbn İbni ahkam hadislerini derlediği müsnet olmayan müntekal ahbarın şerhi, ahbar, e, ahbarının şerhidir. Hoşafçı, hayatında Nevlül Evtar isimli kitabı hiç görmüş mü bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da Nevlül Evtar'ın 17. cildinin olmadığıdır. <gülüyor> Dikkat ediyor musunuz? <gülüyor> Mevcut en büyük baskısı son cildi fihristlerden ibaret olan Muhammed Sübhi Hallak'ın hazırladığı 16 ciltlik baskısıdır. Söz konusu hadisi, Sünenül Kübra'da rivayet eden Beyhaki ardından şöyle demektedir. Rabilerden İbrahim bin Hüseyin kavi değildir. Yine kavi olmayan başka bir isnatla şahidi vardır demekte Beyhaki Sünenül Kübra'da. Zehabi de der ki ben derim ki Nefai yani bunu kim için söylüyor? Burailerden geçen ismi geçen İbrahim için metruktur dedi. Zahabi diyor ki ben derim ki Nesai İbrahim için metruktur dedi. Yani terk edilmiştir dedi. Beyhakî'nin sözüne talih yapan İbn Türkmani de şöyle demektedir. Bu işin erbabı olanlar onun hakkında ağır ifadeler kullanmışlardır. Nesai metruk, Ebul Feth el-Ezdi ise kevzab demiştir. Cevzecani de sonradan ihtilal etti demektedir. İhtilat etti demektedir. Başka bir yerde Beyhakim'in de onun zayıf olduğunu itlak ettiğini söylemektedir. Nebevi der ki hadis zayıftır. Ey az önce yukarıda ifade ettiğimiz Hudû ve huşu sahibi gençleriniz, otlayan hayvanlarınız, beli bükülmüş ihtiyarlarınız, emzikteki yavrularınız olmasaydı üzerinize azab-ı ilahi gökten boşanırcasına dökülürdü şeklinde gelen eserle ilgili zayıf olduğunu söylemişlerdir. Sayfa 224'te diyor ki, Mani-ed-Deylami radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselamin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir eğer yeryüzünde Allah'ın ruku eden kulları, süt emen sabi, sabiler, otlayan hayvanlar olmasaydı, üzerinize azap yağdırır ve sizi helak ederdi. Hadisin Beyhakideki şekli şöyledir. Hadisin Beyhakideki şekli şöyledir. Malik bin Abide'den, yani İbn Musaffi Eddiyiden, onun babasından, onun da dedesinden aktardığı rivayette. Beyhakinin Sunel Kübrasında geçiyor. Hoşafçı Ravi Malik'in babası Abi e, Abi'de olunca sahabi olan dedesinin de Mani Eddeylemi olduğunu uyduru vermiş. Dikkat ediniz. Diyor ki Hoşafçı'nın naklettiği metinde şöyle geçiyor. Mani-ed-Deylami radiyallahu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Hadisin Beyhaki'deki şekli şöyledir. Malik bin Abide, e, Abide'den yani İbni Musafi-ed-Dili'den onun babasından, onun da dedesinden aktardığı rivayette diye geçmektedir. Hoşafçı, Ravi Malik'in babası Abide olunca sahabi olan dedesinin de Mani-ed-Deylami olduğunu uyduru vermiş. Bu ismi, bu ismi de Malik bin Abi'denin kim olduğu açıklanırken kullanılan, yani İbni Musafi eddili ibaresinde, yani açıklama edatını mani diye okuyup eddiliyi de eddeyle şeklinde okuyarak uydurmuş Hoşafçı. İbni Musafi'yi hasfedip hasfedip Yanına radıyallahu anh'ı da koyunca oldu size sahabeden mani eddeylemi radıyallahu anh la havla ve la ve kuvvete la, la ve la kuvvete la havla yani gerçekten metni ben okuyunca orada <gülüyor> bu ismin bir sahabe ismi olmadığını <gülüyor> görüyorum ve biliyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Allah'a da kıver. Mani eddeylemi radıyallahu anh diyor. Ben de diyorum ki hani subhanallah yani böyle bir nasıl böyle bir bağlantı yapabiliyor diye tabi Allah razı olsun Orhan Kuruköllü Hoca bunu çok güzel ortaya koymuş diyor ki Hoşafçı Ravi Malik'in babası Abide olunca sahabi olan dedesinin de Mani mi ol, olduğunu uyduruvermiş diyor çünkü hadisin Beyhakideki şekli şudur Malik bin Abide'den yani İbni Musafi Eddili'den onun babasından onun da dedesinden aktardığı rivayette diye geçiyor. Ancak o diyor ki e, Hoşafçı Rabi Malik'in babası Abide olunca sahabi olan dedesinin de Mani Eddeylemi olduğunu vermiş Bu ismi de Malik bin Abide'nin kim olduğu açıklanırken kullanılan yani İbni Musafi Eddiri ibaresinde yani açıklama edatını Mani diye okuyup Eddi, eddili'yi de Eddeylemi şeklinde okuyarak Uydurmuş İbni i Musafi'yi hasvedip, hasvedip Yani hıfz edip Yanına radıyallahu anh'ı da Koyunca oldu size sahabeden Mani, <gülüyor> Mani Eddeylemi radıyallahu anh Hoşafçı bütün sahabe e, Mucemlerini Araştırsın bakalım Mani Eddeylemi adında bir sahabe Bulabilecek mi acaba Uydurma hadisleri delil getirmesine alışık olduğumuz hoşafçının olmayan bir sahabi uydurması bizim için de yeni bir tecrübe doğrusu. Beyhaki'nin önceki hadise yaptığı talikte sözünü ettiği isnadı kavi olmayan şahit budur. Zehebi bunun üzerine der ki bu da zayıflıkta birinci hadis gibidir. Malik ve babası meçhuldürler. Zehebi Mühezzep isimli eserinde söylüyor bunu. Malik'in meçhul olduğuna Yahya İbni Ma'in de işaret etmekte, babası Abide'nin meçhul olduğunu Ali İbni de ifade etmektedir. Evet Zehebini mizanında İbn Hacer'in tehribinde e, ifade edilmekte. <mülüyor> Müsafi Ebu Abide de li Radiyallahu anha yer veren Ebu Nuaym İbn el Esir ve İbn Hacer bahsi geçen hadise de yer vermektedir. Hadisin ravilerinden Abdurrahman bin Sa'd zayıftır. Özetle iki meçhul ve bir zayıflı bu isnat da zayıftır. İki meçhul bir zayıflı bu isnat da zayıftır. Sayfa 225'te diyor ki: Hadiste geçen otlayan hayvanlara bu yine hoşafçı, Hoşafçı'dan bir metin naklediyoruz arkadaşlar. Hadiste geçen otlayan hayvanlara emzikli çocuklara ne demeli? Otlayan hayvanlar ve emzikli çocuklar bize dua ettiği için mi biz ilahi azaptan korunuyoruz? Yoksa Allahu Teala'nın onlara olan merhametinin tecelli etmesinden mi? diye soruyor hoşafçı. Ve devam ediyor. Evet, Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Ve biz onların mesilesiyle ilahi azaptan kurtulmuş oluyoruz diyor hoşafçı. Biz devam edelim cevap vermeye. Elbette ki Allah'ın onlara olan merhameti farklı suretlerde tecelli etmektedir. Elbette ki Allah Onların ve başkalarının vesileleriyle bize de ikram etmektedir. Örneğin yağmur yağdırmaktadır. Hoşafçı neden niza olmayan meseleleri ispata uğraşıyor ki? Yani bunu hiçbir selefi reddetmez. Allah Azze ve Celle, efendim hayvanların, e, sabilerin yani çocukların, bebelerin, e, mazlumların, efendim mağdurların, Bunların, Allah Azze ve Celle bunlara e, olan merhameti vesilesi ile bütün canlılara merhamet etmektedir. Yani bizi de bundan nasiplendirmektedir. Hatta Allah Azze ve Celle savaş meselesi olarak bile çocukları ve kadınları saymıyor mu? Size ne oluyor ki bu, e, işte bunlar için savaşmıyorsunuz diye bizlere haber vermemekte mi? Bunu reddeden kimse yoktur ki. Niçin söz konusu olmayan bir şeyi ispata çalışıyor ki o şafçı? Oysa şöyle demesi gerekirdi o şafçının. Otlayan hayvanlar ve emzikli çocuklar bize dua ettiği için mi biz ilahi azaptan korunuyoruz? Yoksa Allah'a ya Rabbi otlayan hayvanlar hürmetine emzikli çocukların hakkı için bize azap etme diye dua ettiğimiz için mi? Biz ona bunu sorarız. Zira onun ispata uğraştığı, bizim de meşru olmadığını söylediğimiz tevessül budur. Biz diyoruz ki Allah'ın bize onlar vesilesiyle ikram ediyor olması ile Allah'tan onlar vesilesiyle onların hakkı ve hürmetine isteyebilmemizin meşru olması arasında bir münasebet yoktur. Bizim sözümüz sarihdir ap açıktır. Allah'ın bize onlar vesilesiyle ikram ediyor olması, evet biz diyoruz ki Allah Azza ve Celle onlar vesilesiyle bizlere ikram eder. İkram etmesiyle, Allah'tan onlar vesilesiyle, onların hakkı ve hürmeti, ya yani şu hayvanların hürmetine, şu çocukların hürmetine gibi isteyebilmemizin meşru olması arasında hiçbir münasebet Yoktur, ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Hoşafçıya düşen iddiasını ispat etmesi idi. Yerdeki ve gökteki her şeyin, balıkların bile ilim talebelerine istiğfar ediyor olmasıyla, ilim talebelerinin kuşlardan, köstebeklerden ve balıklardan kendilerine istiğfar etmelerini istemelerinin meşru olması arasında bir münasebet olmadığı gibi. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam öyle buyuruyor. Denizdeki denizdeki balıklar bile ilim talebesi için istiğfar ederler. Ee istiğfar ediyorlar diye yani bu demek değildir ki gidip ey balıklar benim için dua ediniz ya da ey balıklar şunu yapınız deme manasında değildir. Bu yüce Rabbimizin yüce Rabbimizin bir sünnetidir, sünnetullah'tır. Allah Azza ve Celle Allah Azza Ve Celle e, iradesi bu şekilde tecelli etmekte denizdeki balık da ilim talebesi için istiğfar edebilir ve bununla beraber Allah Subhana Wa Taala e, dünyadaki mustahzaflar sebebi ile çocuklar sebebi ile e, kullarına merhamet eder onlara ikramda bulunur işte bu e, inşallah e, sözümüzün bittiği yerdir. Yani dersi burada noktaladık. Az önce mürsel olan hadisten başlayıp ve yine e, hoşafçının iddia ettiği, delil diye getirmeye çalıştığı e, kitabından aldığımız metinlere reddiyeler verdik. İnşallah bir sonraki derste İmam-ı hanife e, Ebu Hanife'nin kabriyle tevessül ettiği ile ilgili bir haber var. Yani sözde İmam-ı Şafi'yi Ebu Hanife'nin kabri ile tevessülde bulunuyormuş. Bu böyle mi? Veya böyle miymiş? İnşallah bunu bir sonraki derste paylaşacağız. Ve hadihi ve allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ani Muhammed. Sübhaneke bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.